Mütesettire bir bayan yani e, örtülü kapalı diyelim şimdiki tabirle kapalı bir bayan. E, kayınpederinin evinde başını açabilir mi? Kayınpederinin yanında. Şimdi bak e, bir hanımefendi e, üç grup insanın yanında e, örtülmesi farklı olur. Bir, beynin yanında herhangi bir yerini örtmekle yükümlü değildir. Hı hı. İki, kendisine nikah düşmeyen, ebediyen evlenemeyeceği Erkeklerin yanında başı açık olabilir, kolları açık olabilir, boynu açık olabilir. Hani göğüslerini, sırtını, göbekli diz kapağı arasında açmaz. Mesela diz kapaklarından altı açık olabilir. Evet. Kim bunlar? Babası, amcası, dayısı, kardeşi, oğlu, damadı, kayınpederi. Bir de Müslüman hanımların yanında aynı şekilde işte başı açık gereken. olabilir, kolları açık olabilir, dizi açık olabilir. Erkeklerden aşağısı açık olabilir. Şimdi bu söylediğimiz erkeklerin yanında bir istisnası var. Eğer babası da olsa, kardeşi de olsa, kayınpederi de olsa, damadı da olsa, eğer bunlar e, Allah'tan korkmayan insanlarsa, efendim e, uçguruna sahip çıkamayan insanlarsa, efendim şeytana çok kolay uy uyuyabilen insanlarsa, e, nefsine hakim olan olamayan insanlarsa, tabi o tektirde. Bunlara karşı da tam ölçülü olmak lazım. Hı hı. Efendim işte e, baş başa kalmamak lazım. Gerektiğinde örtünmesi lazım. Hani açıldığı zaman her bir gün olmaz. Çünkü biz biliyoruz ki maalesef enses ilişkiler var. Yani, yani e, ebediyen evlenemeyeceği insanlarla ilişki kuran erkekler, kadınlar olduğunu hı hı. E, biliyoruz. Maalesef. Dolayısıyla buna dikkat edilmesi lazım. Yoksa yani ile bir insan e, kocasından boşansa bile ebediyen haramdır damadıyla evet. yani kızından ayrılsa bile yine ebe haramdır. Dolayısıyla onun yanında başla çık durması dinen günah değildir. Deminki söylediğimiz şeyler kendi e, en yakın Özel içinde. durumlar bunlar değil mi? Evet, özel durumlar. En yakınlar içinde söz konusuyduk. Evet. Evet.